Vesselamu ala Resulillah İhtiyacı olmayanların Yardım istemeleri Dilencilik Seher bin Hanzali'ye Allah ondan razı olsun Peygamberimizden şöyle rivayet eder Men se'ele Ve indahu Ma yugnihi Fe inna Yestekfiru min cemri Cehennem Kalu وَمَلْغِنَا الَّذِي لَا تَنْبَغ۪ي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدْرَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَش۪يهِ Kim ki ihtiyacı olmadığı halde dilencilik yaparsa o kişi ateşten korlar toplamaktan başka bir şey yapmaz. Dediler ki dilenmemeyi gerektiren zenginlik miktarı nedir ey Allah'ın Resulü